Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Burdur İli Yeşilova ilçesi, Salda Gölü, Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatılar inşaatlarıyla altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesi 4734 sayılı kamu İhale kanununun 19. maddesinde belirtilen açık ihale usulüyle gerçekleştirildi. Toki'nin ek hizmet binasında yapılan ihaleye, 7 istekli firma teklif verdi. Cumhuriyet'in aktardığına göre ihale bir hafta sonrasına ertelendi. CHP Doğa Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın aktardığı bilgilere göre ihaleye birden fazla firmanın katılması, tekliflerin sunulması ve dosyaların değerlendirilmek üzere incelenmesi nedeniyle bir hafta sonraya ertelendiği belirtildi. Burdur'un Yeşilova ilçesinde Turkuaz Suyu ve Bembeyaz Sahili ile Türkiye'nin Maldivlerinden sayılan Salda Gölü'ndeki ihaleye ilişkin önceki gün CHP Burdur İl Başkanlığı tarafından Yeşilova Salda Halk Plajı'nda Salda'ya dokunma başlığıyla eylem yapılmıştı. Şubat ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın Salda'ya gelerek burayı birinci derecede doğal sit alanından çıkartıp özel çevre koruma bölgesi haline getireceğiz demişti. Ardından yapılaşma yok diye kendini savunmaya çalışan bakan açıklamasında Salda Gölü'nün kenarında yaya yolları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, otoparklar, vatandaşların konaklayacağı bungalovlar Ama bunun yanında da geniş kafeteryalar yapacağız. Salda artık festivallerin yeri olacak dedi. Salda dünyanın en derin ikinci gölü. Turkuaz renge sahip dünyanın üçüncü gölü. Salda yaşayan bir göl. Salda'ya özgü endemik balık türü var ve 110 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Kaz Dağları son günlerde çevre katliamı ile gündemde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED raporuna göre 45 bin uydu görüntülerine göre 195 bin. Tarım ve Orman Bakanlığı'na göre ise 13 bin ağacın kesildiği Kirazlı'daki altın madeni projesi için tepkiler büyüyor. Ancak Kirazlı projesi tek değil, bölge için yüzlerce altın arama ruhsatı bulunuyor. Özel bir şirketin Çanakkale'nin Kirazlı köyünde yürüttüğü altın madeni projesi Türkiye'de büyük bir orman katliamının daha kapısına aradığıdır. Tema Vakfı tarafından ortaya konulan uydu görüntülerine göre yaklaşık 200 bine yakın ağacın kesilmesine yol açan proje çevre halkı ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden oldu. Maden arama faaliyetine yakın bir bölgede başlatılan su nöbeti hala devam ediyor. Kaz Dağı Koruma Derneği 1 Ağustos'ta nöbete destek vermek isteyen vatandaşlarla birlikte Kirazlı'ya gidecek. Katılmak isteyen vatandaşlar Kaz Dağları Koruma Derneği'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı iletişim numarası ile iletişime geçebiliyor. Ayrıca Tema Vakfı'nın Change.org Taksim Altında Ölüm Var sayfası üzerinden bu katliama dur demek için başlattığı imza kampanyası devam ediyor. Tekrarlayalım. Change.org Taksim Altında Ölüm Var. Türkiye'nin en büyük güneş ve rüzgar enerjisi kredisi alındıktan sonra 5 bölgede 377 megawatt gücünde 13 yerli enerji santralinin yapımına hız verildi. 530 milyon dolar değerindeki yatırımların ardı ardına hayata geçtiği raporlanıyor. Son yıllarda yatırım atılımıyla Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yerli ve yenilenebilir alandaki enerji santrallerinin kurulumunda 13 megawatt gücündeki güneş santrali projesi Van'da elektrik üretimine başladı bile. 2018 yılı sonunda hayata geçirilen toplam 24 megawatt gücündeki santralleriyle birlikte aynı bölgede devreye giren 3. proje oldu bu. 66 milyon dolar yatırıma sahip 3 güneş enerjisi santrali projesindeki toplam güç ise 37 megawata ulaştı. Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeline sahip en yüksek illerinden Van'da işletilecek olan bu santraller Van Gölü'nün yanı başındaki toplam 600 dönümlük arazi üzerinde bulunuyor. Yıllık 60 gigawatt saat elektrik üretmesi beklenen santraller 25.804 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımını engelleyecekler. 66 milyon dolara mal olan 3 güneş santrali sayesinde Van önemli bir ekonomik değere kavuşurken 80 bin kişilik yıllık enerji ihtiyacı tamamen yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak. Bir iddiaya göre Türkiye plastik ambalaj atığı geri dönüşüm hedefi konusunda Avrupa Birliği ülkelerinin önünde. Türkiye'de hali hazırda %54 olan plastik ambalaj atığının geri dönüşüm hedefi 2020 ve sonrasında %55 olarak belirlenmiş. Avrupa Birliği'nde ise yürürlükteki hedef %22,5 ve %55 hedefi ancak 2025'te ulaşılacak. Türkiye'de bu konuda 5 yıl önde diyebiliriz. Ülkemizde de plastik atıkların önlenmesi ve azaltılması konusunda pek çok yasal düzenleme bulunduğunu ifade eden Çevre Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer... Vakfımız bu konudaki çabaları desteklemekte ve bu alanda aktif sorumluluk almakta. Başarı için konunun döngüsel ekonomi perspektifinden ele alınmasının, düzenlemeler arasındaki uyumun sağlanmasının ve uygulamaların tüm paydaşları kapsammasının önemine vurgu yapmak istiyoruz dedi Genel Sekreter Mete İmer. Bakalım bu hedeflere koyduk ama yerine getirebilecek miyiz? Bugünün haberlerini bir etkinlikle kapatalım. İş Dünyası ve Sürdürülebilir kalkınma Derneği. 1 Ağustos Perşembe günü saat 19.15'te yani bugün zorlu PSM amfis salonunda okuma yazma bilmeyen birçok Afrikalı kadının güneş enerjisi mühendisi olmak üzere eğitilmesini ve daha sonra hiç ışığı olmamış köylere elektrik götürme hikayesini anlatan problem yok. Yalınayak annelerle 6 ay filminin gösterimi gerçekleşecek. Etkinlik ücretsiz herkese açık.